Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Musgrave Töreni Dostum Sherlock Holmes'ün karakterinde rastladığım anormalliklerden biri de düşünce metotlarında nasıl dünyanın en düzenli adamıysa kişisel alışkanlıklarında da o kadar düzensiz oluşudur. Çok derli toplu bir adam olduğum için söylemiyorum bunu. Benim de Afganistan'da geçirdiğim zorlu günler sonucu bir çeşit bohem hayatına alıştığım söylenebilir. Ama prolarımı kömür kovasında, tütünümü bir terliğin içinde ve mektup açmakta kullandığım bıçağımı şöminenin üstünde saklayacak kadar ileri gitmediğimi de rahatlıkla ifade edebilirim. Örneğin ben her zaman tabanca atış antrenmanlarının açık havada yapılması gereken bir şey olduğunu düşünmüşümdür. Ama Holmes nedense koltuğuna oturup Yanana da bir kutu mermi alarak duvarda güzel şekiller oluşturmayı severdi. Tabii sonuçta odanın havasının ve görünümünün pek de iç açıcı bir hale gelmediğini söylememe gerek yok herhalde. Odalarımız her zaman çeşit çeşit kimyasal maddelerle ve cinayet delilleriyle dolu olurdu. Ve bunlara da en olmayacak yerlerde mesela kahvaltı tabaklarında rastlamak pek nadir bir durum değildi. Ama en kötüsü evraklarıydı. Özellikle geçmiş vakalarla ilgili belgeleri atmaktan adeta ödü kopardı. Fakat bunları düzenlemesi bir iki yılda bir olurdu. Daha önce de bahsetmişimdir. İz peşine düştüğünde olayı çözene kadar inanılmaz bir enerji gösterirdi. Ama sonrasında yine gevşeklik dönemleri gelir, vaktini keman çalıp kitap okuyarak, kanepeden masaya gitmeye bile üşenerek geçirirdi. Bu şekilde... Sonunda oda her köşedeki kağıtlardan geçilmez hale gelene kadar devam ederdi. Bu kağıtların yakılmasına kesinlikle izin vermez ve kendi de düzenlemeye kalkışmazdı. Yine bir kış akşamı şöminenin başında otururken bir iki saatliğine odayı düzenleyip daha yaşanılır bir hale getirmeyi teklif ettim. Nasıl olduysa dediğime hak verdi ve biraz üzüntülü bir yüzle yatak odasına gidip büyükçe bir teneke kutu getirdi. Kutuyu odanın ortasına koydu ve önünde çömelerek kapağını açtı. İçinde ayrı ayrı paketler halinde evrak yığınları vardı. ''Burada o kadar çok vaka var ki Watson'' dedi bana. ''Muzik gözlerle bakarak. Herhalde bu kutudakileri bilsen evrakları atma konusunu bir kere daha düşünürdün.'' ''Bunlar eski çalışmaların mı?'' diye sordum. ''Ben de hep onları görmek istemişimdir.'' ''Evet doğru.'' Bunlar sen hikayelerinle beni yüceltmeye başlamadan önceki işler. Yığınları teker teker adeta okşayarak çıkardı. Ama hepsi de başarıyla sonuçlanmış değil Watson, dedi. Yine de güzel küçük örnekler de yok değil. Bunlar Tarleton cinayetlerinin kayıtları. Van Berry vakası. Şarap tüccarı. Şu yaşlı Rus kadının macerası. Alüminyum koltuk değneği meselesi ve şu da Topal Ricoletti ve Korkunç Karısı ile ilgili belgeler. Bu ise... Bak işte bu çok önemli. Kolunu evrakların dibine kadar daldırarak çocukların oyuncaklarını koyduklarına benzer tahta bir kutu çıkardı. Kutunun içinden kırışmış bir kağıt parçası, eski tarz pirinç bir anahtar, ucunda bir tahta parçası bağlı uzun bir ip ve üç tane paslı metal parçası çıktı. E dostum... Bu yığından ne çıkarabiliyorsun diye sordu yüzümdeki anlamsız ifadeye bakıp gülümseyerek. Garip bir koleksiyon. Çok garip ama hikayeyi dinlesen çok daha garip olduğunu anlarsın. Bu kalıntıların bir de hikayesi var demek. Evet. Öyle ya da böyle artık tarih oldular. Nasıl yani? Sherlock Holmes parçaları teker teker çıkartarak masanın üstüne koydu. Sonra sandalyesine oturarak yüzünde memnun bir ifadeyle parçaları alıp incelemeye koyuldu. ''Bunlar'' dedi, ''Maskreve töreni macerasından kalan tek hatıralar.'' Bu vakadan daha önce de bahsettiğini duymuş ama ne kadar uğraşırsam uğraşayım ağzından daha fazla bilgi alamamıştım. ''Anlatırsan çok sevinirim'' dedim haliyle. ''Şu dağınıklığı böyle mi bırakayım yani?'' diye sordu muzikçe. Senin titizliğinin kimseye zararı dokunmaz tabii Watson ama bunu da kayıtlarına alırsan sevinirim. Çünkü bu öyle bir vaka ki benzeri sırf bu ülkede değil, dünyada görülmemiştir. Bu sıra dışı meseleyi de yazmazsan diğer başarılarımı anlattığın koleksiyonum eksik kalır. Gloria Scott meselesini ve o zavallı insanların kaderini daha önce anlatmıştım. İşte ilk kez o zamanlar bu ilgi alanımın bir mesleğe dönüşebileceğini fark etmiştim. Ve sonunda görüyorsun beni herkes tanıyor ve resmi makamlar bile zorlu vakalarda son adres olarak görüyorlar. Seninle ilk tanıştığımız zamanlarda hani kızıl çalışmanın olduğu sıralar bile henüz çok büyük olmamasına rağmen bir ünüm vardı. Ama o noktaya gelmenin nasıl zor olduğunu ve ne kadar çok beklemem gerektiğini bilemezsin. Londra'ya ilk geldiğimde müzenin arkasında Montek Sokağı'nda kalmaya başlamıştım. Oradaki boş zamanımı ileride başarılı olmam için gerekli bilim dallarını inceleyerek geçirdim. Ara sıra eski okul arkadaşlarım aracılığıyla vakalar gelmiyor değildi. Üniversitenin son yıllarında kendim ve yöntemlerimle ilgili edindiğim ün biraz olsun işe yarıyordu. Neyse o sıralar aldığım üçüncü vaka bu Musgrave töreni kendine özgü olay zinciri ve sahip olduğu önem dolayısıyla ve şu an bulunduğum yere gelmem açısından takdire değer bir olaydır. Reginald Musgrave ile aynı okuldaydık ve az da olsa bir yakınlığımız vardı. Okul arkadaşları arasında pek popüler biri değildi ama ben her zaman ona atfedilen kibrin, doğal bir çekingenliğin yansıması olduğunu düşünmüşümdür. Görünümü tipik bir burnu havada aristokrat gibiydi. Zayıf, parlak gözlü, uyuşuk ama kibar. Ama gerçekten de krallığın en köklü ailelerinden birinden geliyordu. Sülalesi 16. yüzyılda Kuzey maskrevlerden ayrılıp Batı Sussex'e yerleşmiş ve bölgedeki en eski yerleşimlerden biri olan Harston Malikhanesini kurmuştu. Adamın soluk ve keskin hatlı yüzüne ve kibirli tavırlarına her bakışımda hep büyük kemerler ve tirizli pencereler altında eski bir derebeyi görmüşümdür. Okul sırasında birkaç kez konuşmuşluğumuz vardı. Gözlem ve akıl yürütme metotlarıma her zaman büyük bir ilgiyle yaklaştığını hatırlarım. Ama o sabah Montek sokağındaki odama gelene kadar görüşmeyeli meyeli dört yıl olmuştu. Fazla değişmemişti. Yine o modayı yakından takip eden züppe görünüm ve kendine özgü o sessiz yumuşak karakter. İçten bir el sıkıştıktan sonra ''Ne yapıyorsun Musgrave?'' diye sordum. ''Babamın ölümünü duymuşsundur.'' dedi. Onu kaybedeli iki yıl oldu. O zamandan beri Hearthstone topraklarıyla ben ilgilendim tabii. Ve açıkçası işten güçten başımı kaldıramadım. Anladığım kadarıyla bizi hayretlere düşürdüğün o becerilerini artık pratik amaçlar için de kullanmaya başlamışsın Holmes. ''Evet.'' dedim. ''Hayatımı kazanmak için aklımı kullanıyorum.'' Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü şu an yardıma ihtiyacım var. Halston'da garip olaylar oldu ve polis meseleye pek ışık tutamadı. Çok sıra dışı ve anlaşılmaz bir durum. Aylarca hiçbir şey yapmadan beklediğim için Musgrave'i ne kadar hevesle dinlediğimi tahmin edebilirsin Watson. Her zaman başkalarının başaramadığı şeyleri yapabileceğimi düşünmüştüm ve şimdi de önümde büyük bir fırsat duruyordu. ''Lütfen her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlat.'' diye atıldım heyecanla. Reginald Musgrave karşıma oturdu ve uzattığım sigarayı yaktı. ''Anlarsın.'' diye söze başladı. Bekar olmama rağmen Halston'da çok fazla hizmetkar bulundurmak zorundayım. Çünkü ev eski olduğu için bakımı da zor oluyor. Özellikle sülüm mevsiminde evde sık sık parti de verdiğim için çalışanların sayısını hiç eksiltmedim. Sonuçta 8 hizmetçi kız bir aşçı, kahya, iki uşak, bir de yamak var. Tabii bahçe ve ahırlar içinde başkaları görevli. Hepsi arasında Kahya Brant’ın en eski olanı. Babam ilk kez yanına aldığında işsiz bir okul öğretmeniymiş ve çalışkanlığı ve güvenilirliğiyle kısa sürede göze girmiş. Atletik yapılı yakışıklı bir adamdır ve 20 yıldır bizimle olmasına rağmen 40'ından fazla olamaz. Onun gibi birkaç dil konuşabilen, ve hemen hemen her müzik aletini çalabilen yetenekli bir adamın bulunduğu konumundan memnun olması güzel bir şey. Halston'un kahyasını bir gören bir daha unutmaz. Ama bu örnek adamın da bir kusuru var Holmes. Biraz donjuanlığı vardır ve tahmin edersin ki bizimki gibi sakin bir çevrede önemli bir çapta üne sahiptir. Gerçi evlenince biraz durulmuştu ama dul kaldığından beri onunla başa çıkamıyoruz. Birkaç ay önce ikinci hizmetçi Rachel Howells'la nişanlanınca yine akıllanacağını düşündük. Ama nafile. Rachel'ı bırakıp av bekçisinin kızı Janet Treglis'e asılmaya başladı. Bu olay üzerine zavallı Rachel beyin umması geçirdi. Şu sıralar evde ruh gibi dolanıyor. Bu Hearthstone'daki ilk önemli olay oldu. Ama sonradan Kahya Brunton'un rezaleti ve işten çıkarılmasıyla son bulan olay ilkini unutturdu diyebilirim. Onu da anlatayım. Adamın zeki olduğunu söylemiştim. Başına bela açan da bu zekası zaten. Adamın kendini ilgilendirmeyen şeyler üzerinde bitmek bilmez bir merakı var. En son başımıza gelen o küçük kaza olmasa bunu fark etmeyecektim. Evin ne kadar eski olduğunu ve nasıl döküldüğünü söylemiştim. Geçen hafta bir gün, perşembe gecesi, yemekten sonra koyu bir kahve içme akılsızlığını gösterdiğim için uyuyamadım. Gece ikiye kadar yatakta dönüp durduktan sonra bari kitabımı okuyayım diyerek kalktım ve mumu yaktım. Ama kitabı bilardo odasında unuttuğumu fark ederek üstüme bir şeyler alarak aşağı indim. Bilardo odasına gitmek için merdivenlerden inip kütüphane ve silah odasına giden koridorun başından geçmek gerekiyor. İşte o koridorun önünden geçerken kütüphanenin açık kapısından ışık sızdığını görünce nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsin. Yatak odama çıkmadan önce kendi ışığı söndürmüş ve kapıyı kapatmıştım. Haliyle ilk aklıma gelen hırsızlar oldu. Harston'da bütün koridorların duvarları eski silahlarla süslenmiştir. Ben de koridordan bir savaş baltası alıp mumu arkamda bırakarak koridorda ses çıkarmadan ilerledim ve açık kapıdan içeri baktım. Kahya Brunton'da içerideki. Gündelik kıyafetleriyle oturmuş. Derin düşünceler içinde kucağındaki haritaya benzer bir kağıda bakıyordu. Karanlıkta durup izlemeye koyuldum. Bir süre sonra kalkıp yandaki dolaplardan birinin kilidini açarak çekmeceyi çekti. Bir kağıt çıkarıp masaya yaydı ve yeniden incelemeye koyuldu. Aile belgelerimizi böyle rahatça karıştırması üzerine öfkelenip daha fazla dayanamayarak ileri fırladım. Brant’ın beni görünce ayağa sıçırdı. Korkudan beti benze atmıştı. Biraz önce incelemekte olduğu kağıdı korumak istercesine göğsüne bastırdı. Vay vay dedim. Demek sana gösterdiğimiz güvenin karşılığını böyle veriyorsun. Yarın bu evden gidiyorsun. Tamamen yıkılmış bir adam görüntüsüyle önümde eğildi ve yanımdan sıyrılıp geçti. Gidip masanın üzerinde bıraktığı kağıda baktım. Önemli bir şey değildi. Sadece eski Masgrave töreni gelenekleriyle ilgili bir belgenin kopyasıydı. ''Yüzyıllardır yaşı gelen her Musgrave'in geçmesi gereken bir törendir bu. Armalarımız ve silahlarımız gibi bize özgü eski geleneklerden biridir ve olsa olsa bir arkeoloğun ilgisini çekecek cinsten şeylerdir. ''Şu kağıda geri dönsek iyi olur.'' dedim. ''Önemli olduğunu düşünüyorsan.'' diye cevap verdi biraz tereddüt ederek. ''Ama önce şunu bitireyim. Brunton'un bıraktığı anahtarlarla dolabı kitlemiş, tam gidiyordum ki... Döndüğümde kahyayı görünce çok şaşırdım. Bay Musgrave, efendim diye atıldı heyecanla. Bu rezalete dayanamam efendim. Sahip olduğum itibarı kaybetmek öldürür. Eğer beni bunu iterseniz ölümümün sorumlusu siz olursunuz. En azından bir ay daha kalıp kendi isteğimle ayrılıyormuş gibi gitmeme izin verin. Bütün tanıdıklarımın önünde rezil olmaya dayanamam Bay Musgrave. Böyle bir anlayışı hak etmiyorsun Brant'ın diye karşılık verdim. Davranışın affedilmezdi ama ailemizde uzun bir geçmişin olduğu için istediğini bir kez daha düşünebiliriz ama bir ay çok uzun bir haftaya kadar gideceksin istediğin bahaneyi bul sadece bir hafta mı efendim diye bağırdı umutsuzlukla 15 gün olsun en azından bir hafta diye tekrarladım buna da şükret. Başı önüne düştü ve gitti ben de ışığı söndürüp odama çıktım o günden sonraki iki gün Brant'ın canla başla çalıştı. Ben hiçbir şey olmamış gibi davranıp bu rezaletini nasıl örtbas edeceğini bekledim merakla. Ama üçüncü gün, her zamanki gibi kahvaltıdan sonra talimatlarımı almaya gelmedi. Yemek odasından çıktığımda Rachel Howells'la karşılaştım. Hastalıktan yeni kalktığını söylemiştim ya, solgun haliyle hemen çalışmaya başlamasına karşı çıkmıştım. ''Senin yatakta olman gerekmiyor mu?'' dedim. ''İyileşince başlarsın çalışmaya.'' Yüzüme öyle garip bir şekilde bakıyordu ki bir an aklını yitirdiğini sandım. ''Ben iyiyim Bay Musgrave.'' dedi. ''Onu doktor bilir.'' diye cevap verdim. ''Şimdi çalışmayı bırakıp istirahat et ve aşağı inerken brantını görürsen onu görmek istediğimi söyle.'' ''Kahya gitmiş.'' dedi. ''Gitmiş mi? Nereye?'' ''Gitmiş işte. Onu hiç kimse görmemiş bugün. Odasında değil. Evet evet gitmiş. Gitmiş işte.'' dedikten sonra histerik kahkahalar atıp yerde yuvarlanmaya başladı. Hemen zili asılıp hizmetçileri çağırdım. Kızı yatağına götürürlerken hala çığlıklar atıp ağlıyordu. Bense brantını araştırmaya başladım. Gittiğine şüphe yoktu. Yatağı bozulmamıştı ve önceki gece yatağına gittiğinden beri kimse görmemişti. Ama bütün pencereler ve kapılar sürgülü olduğu için nasıl olup da gidebildiği meçhuldü. Kıyafetleri, saati, ve hatta parası bile odadaydı. Bir tek her zaman giydiği siyah takım yoktu. Terlikleri de yoktu ama çizmeleri duruyordu. Bu durumda Brant'ın gece nereye gitmiş ve başına ne gelmiş olabilirdi. Tabi onu kilerden çatıya kadar her yerde aradık ama hiç iz yoktu. Evin özellikle artık kullanılmayan eski kanadı tam bir labirent gibidir. Ama o kadar aramamıza rağmen adamdan eser yoktu. Her şeyini bırakıp gitmesini aklım almıyordu. Nerede olabilirdi? Polise haber verdim ama nafile. Evin çevresinde iz arayıp durduk. Ama önceki gece yağmur yağdığı için bu da işe yaramadı. İşler bu durumdayken olan yeni bir gelişme bütün dikkatimizi asıl olaydan uzaklaştırdı. Rachel Howells iki gün boyunca bazen sayıklayarak bazen histerik krizlerine girerek yattı. Sonunda o kadar başa çıkılmaz oldu ki bir hemşire tutmak zorunda kaldık. Brunton'un kayboluşundan sonraki üçüncü gece hemşire hastasının sessizce uyuduğunu görüp koltukta kestirmeye başlamış ama sabah kalktığında pencerenin açık yatağında boş olduğunu görmüş. Haber duyulunca hemen beni uyandırdılar ve iki uşakla beraber kayıp kızı aramaya çıktık. Ne tarafa gittiğini anlamak zor olmadı çünkü ayak izleri penceresinin altında başlıyor çimenlerden geçerek göl civarında kayboluyordu. Gölün derinliği 2-3 metre vardır. Zavallı kızın izlerinin gölün kenarında bittiğini görünce ne hissettiğimizi tahmin edebilirsin. Tabii hemen ağları hazırlayıp aramaya koyulduk ama cesetten iz yoktu. Yine de suyun yüzeyine hiç beklenmedik bir şey çıkardık. İçinde birkaç paslı metal parça ve çakıl dolu keten bir torba vardı. Düne kadar her türlü yolu denememize rağmen Rachel Howells ve Richard Brunton'un kaderi hakkında hiçbir şey öğrenemedik. Yerel polis artık umudu kesince ben de son çare olarak sana geldim. Bu sıra dışı hikayeyi nasıl hevesle dinlediğimi ve parçaları birleştirmek için nasıl uğraştığımı tahmin edebilirsin Watson. Kahya gitmişti. Hizmetçi de. Hizmetçi kız bir zamanlar kahyayı sevmiş ama sonradan ondan nefret etmeye başlamıştı. Kız tam bir İskoçtu, Heyecanlı ve tutkulu. Adam kaybolduktan sonra kız histeri krizine girmişti. Göle de içi garip nesnelerle dolu bir torba atmıştı. Bütün bunlar göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdi. Ama aslında hiçbiri meselenin özüne inmeye yetmiyordu. Bu olaylar zincirinin başlangıç noktası neredeydi? ''Şu kağıdı görmem gerekiyor, Musgrave.'' dedim. Kahyan, işini kaybetmeyi göze alarak ele geçirdiyse önemli olabilir. ''Şu bizim garip töreni anlatan saçma sapan bir şey.'' dedi. Ama eskiyi koruması açısından önemli. Eğer bakmak istiyorsan yanımda bir kopyası var. Bana o anda verdiği kağıt yanımda batsın. Musgrave'in erkekliğe adım atmak için geçmesi gereken törenin kuralları soru cevap şeklinde hazırlanmış. Sana da okuyayım. Kimin doğa? Gidenin. Kimin olacak? Sıradakinin. Güneş neredeydi? Meşenin tepesinde. Gölge neredeydi? Kara ağacın dibinde. ''Oraya nasıl gidilir? Kuzeye onar, doğuya beşer, güneye ikişer, batıya birer adım ve aşığı. Karşılığında ne verebiliriz? Neyimiz varsa? Neden verelim? İtimat adına.'' ''Orijinalinin üzerinde tarih yok ama aşağı yukarı on yedinci yüzyıldan kalma olduğu tahmin ediliyor.'' dedi Musgrave. ''Ama korkarım bu meseleyi çözmende pek yardımcı olamaz.'' ''En azından...'' diye söze girdim. Önümüze başka bir esrar daha çıkarıyor. Ki bu ilkinden çok daha ilginç. Ama birinin çözümü diğerinin ile de aynı olabilir. Kusura bakma Musgrave ama söylemek zorundayım. Senin kahya atalarından daha zeki çıktı. Seni takip edemiyorum dedi Musgrave. Şu kağıdın bence hiçbir anlamı yok. Ama bana kalırsa son derece önemli. Ve sanırım Brunton da benim gibi düşünmüş. O kağıda onu yakaladığın geceden önce de bakmış olması muhtemel. Evet, haklısın. Çünkü hiçbir zaman gizlemeye çalışmadık. Ve o son kez de hafızasını tazelemek için bakmış olmalı. Anladığım kadarıyla yanında bir de harita gibi bir şey vardı. Seni görünce hemen cebine atmış olmalı. Olabilir. Ama bu eski aile geleneğiyle bağlantısı ne? Bunu bulmakta fazla zorlanacağımızı sanmıyorum, dedim. İstersen ilk trenle Sussex'e gidelim ve meseleyi deninlemesini araştıralım. Öğleden sonra Harston'a vardık. Bu ünlü, eski evin resimlerini görmüş olmalısın. Ben sadece binanın L şeklinde yapıldığını, uzun kolun daha eski olan kısa koldan çıkan, daha modern bir yapı olduğunu ekleyeceğim. Alçak ve geniş kapıya 1607 tarihi kazınmış ama uzmanlara bakarsan, girişler ve taş işçiliği çok daha eski. Bu kısmın son derece kalın duvarları ve dar pencereleri kullanışsız olduğu için aile geçen yüzyılda diğer yeni kanada taşınmış ve burayı da bir ambar gibi kullanmaya başlamışlar. Evin çevresinde eski ağaçlarla dolu çok güzel bir bahçe vardı. Müşterimin bahsettiği göl ise binaya sadece 200 metre kadar uzaklıktaydı. Oraya gittiğimde vakada 3 değil sadece bir tane esrar olduğunu düşünüyordum Watson. Eğer bu Musgrave törenini doğru okumayı başarırsam bu ipucu beni Kahya Brunton ve hizmetçi kız Howells'la ilgili gerçeğe götürecekti. Bunun üzerine bütün dikkatimi bu konuya yönelttim. Adam bu eski formülü bulmaya neden bu kadar istekliydi? Herhalde bütün o geçmiş nesillerin akıl edemediği bir sebeptendi. Peki ama neydi ve kaderini nasıl değiştirmişti? İlk okuduğumda da bahsedilen ölçülerin belli bir noktaya işaret ettiğini fark etmiştim. O noktayı bulduğumuzda Musgrave ailesinin bunu gizlemek için neden böyle garip bir yol seçtiğini anlayacaktık. Elimizde sadece iki ipucu vardı. Bir meşe ve bir kara ağaç. Meşenin nerede olduğu belliydi. Evin tam önünde. Araba yolunun solunda şimdiye kadar gördüğüm en görkemli meşe ağaçlarından biri duruyordu. Törenin yapıldığı yer şu ağaç olmalı dedim yanından geçerken. Haklısın dedim Askreve. Çapı sekiz metre kadar vardır. Civarda eski kara ağaçlar da var mı diye sordum. Şurada ileride vardı bir tane ama üstüne şimşek düşünce biz de kestik. Tam olarak nerede olduğunu hatırlıyor musun? Elbette. Bu civarlarda başka kara ağaç yok mu peki? Olanlar pek eski değiller. Daha çok kayın yetişir buralarda. O ağacın yerini görmek isterim. Eve girmeden önce o meşhur kara ağacın durduğu yere gittik. Neredeyse meşe ile evin tam ortasındaydı. Araştırma iyi gidiyor gibiydi. Herhalde şimdiden sonra kara ağacın uzunluğunu bulmak imkansızdır.'' dedim. ''Yanılıyorsun, söyleyebilirim. 20 metre kadar.'' ''Nereden bildin?'' diye sordum şaşkınlıkla. Eski öğretmenim trigonometri öğretmek için örnek olarak hep yükseklik ölçümlerini verirdi. Gençliğimde bütün ağaçların ve binaların uzunluklarını hesaplamıştım. Bu beklenmedik bir şanstı. Bilgiler umduğumdan daha hızlı geliyordu. "Söylesene," dedim. "Kahya da böyle bir soru sormuş muydu sana?" Reginald Maskrey şaşkınlıkla yüzüme baktı. "Sen şimdi sorunca hatırladım," diye cevap verdi. Birkaç ay önce seyisle bahse girdiklerini söyleyerek sormuş ağacın uzunluğunu. İşte bu çok iyi haberdi Watson. Çünkü doğru yolda olduğumu gösteriyordu. Kafamı kaldırıp güneşe baktım. Batmaya başlamıştı. Hesaplarıma göre bir saate kalmadan eski meşenin üst dallarına inecekti. O zaman da törende bahsedilen şartlardan biri gerçekleşmiş olacaktı. Şimdi de güneş meşeden kurtulunca kara ağacın gölgesinin nereye düşeceğini bulmalıydım. Ağaç yerinde olmayınca bulmak epey zor olmuştur herhalde Holmes. En azından Brunton yapabildiyse ben de yapabilirim diye düşünüyordum. Ayrıca düşündüğün kadar da zor olmadı. Musgrave içeri girip şu gördüğüm parçayı buldum ve ucuna da her bir metrede bir düğüm bulunan bu uzun ipi bağladım. Sonra boyları iki metreyi geçmeyen iki olta aldım ve müşterimle birlikte kara ağacın olduğu yere gittim. Oltayı yere sapladım. Gölgenin yönünü tespit edip ölçtüm. 2 metre 70 santimetreydi. Artık gerisi kolaydı. Eğer 80'lik bir oltanın gölgesi 2 metre 70 santimetre oluyorsa, 20 metrelik bir ağacın gölgesi 30 metre olurdu. Ağacın bulunduğu yerden gölge kadar bir mesafe ilerisini ölçtüğümde, neredeyse evin sınırına geldiğini gördüm. Şimdi bulunduğum yerde ufak bir çukur bulunca ne kadar sevindiğimi anlatamam çünkü bu, Brunton'un da aynı ölçümleri yaptığını ve doğru iz üzerinde olduğumuzu gösteriyordu. Bu noktadan başlayarak cep pusulamın yardımıyla törenin talimatlarını uygulamaya koyuldum. İlk 10 adım evin dış duvarlarına paraleldi. Geldiğim noktayı işaretledim. Sonra 5 adım doğuya, 2 adım güneye gittim. Eski kapının eşiğine gelmiştim. Son olarak 2 adım da batıya gitmek için koridora girdim ve törende bahsedilen yere vardım. Hayatımda hiç bu kadar hayal kırıklığına uğramamıştım Watson. Bir an hesaplamalarımda büyük bir hata yapmış olduğumu düşündüm. Batmakta olan güneşin aydınlattığı koridorun eski aşınmış gri taşlarının uzun yıllardır yerinden oynatılmamış oldukları belliydi. Brant'ın buraya gelmemişti. Yere vurdum ama ses her yerde aynıydı. Herhangi bir çatlak veya delik yoktu. Bu arada yaptıklarımın ne anlama geldiğini anlamış olan Musgrave de kağıdı çıkarıp hesaplamaları kontrol etti. Ve aşağı diye atıldı. Oraya atladın. İlk anda kazmamız gerekeceğini düşündüm ama yanılmışım. Bunun altında kiler gibi bir şey var mı diye sordum heyecanla. Evet en az ev kadar eski bir kiler var. Şu kapıdan girince aşağıda. Arkadaşım köşede bulduğu bir lambayı yaktı ve dönen taş merdivenlerden aşağı indik. Sonunda gerçek yere geldiğimiz ve son zamanlarda oraya gelenlerin sadece biz olmadığımız kesindi. Oranın odun saklamak için kullanıldığı belliydi. Ama şimdi odunlar kenarlara yığılmış ve ortaya bir boşluk açılmıştı. O boşlukta ortasında paslı demirden bir halka bulunan geniş ve büyük bir taş kapak ve ucuna bağlanmış bir atkı duruyordu. ''Aman tanrım!'' diye bağırdı müşterim. ''Bu Brunton'un atkısı. Daha önce onun üstünde gördüğüme yemin edebilirim. O alçağın ne işi varmış burada?'' İsteğim üzerine polis çağrıldı ve birlikte atkıdan çekerek taşı çektik. Ben tek başıma ancak hafifçe oynatabildiğim için memurlardan birinin yardımıyla kenara itmeyi başardık. Önümüzde karanlık bir delik duruyordu. Maskrev çöküp lambasını deliğe tuttu. Yaklaşık iki buçuk metre derinliğinde bir buçuk metrekare küçük bir odaydı. Odanın bir köşesinde anahtar deliğinde bu garip eski tarz anahtarların durduğu kapağı hafifçe açılmış pirinç kaplı tahta bir kutu duruyordu. Üstü tozla kaplanmış, nemden ve kurtlardan tahtası aşınmıştı. Kutunun dibinde şu anda elimde gördüğün eski paralara benzer maden parçaları dışında başka bir şey yoktu. Ama o anda eski sandığı düşündüğümüz yoktu. Gözlerimiz sandığın yanında yatan şeye takılmıştı. Kollarıyla kutuya sarılmış, siyah takımlı bir adamdı. Aslında o şekil değiştirmiş mosmor yüzü tanımak imkansızdı. Ama arkadaşım adamın boyu, kıyafeti ve hatta saçından cesedin kayıp kahyaya ait olduğunu anladı. Birkaç gün önce öldüğü belliydi. Ama vücutta hiçbir yara izine rastlanmadığı için bu ölümün nasıl olduğunu anlamak güçtü. Ceset kilerden taşındığında o eski problemle tekrar karşı karşıya kalmıştık. Araştırmamın buraya kadar olan kısmının başarısız olduğu açıktı Watson. Söz konusu yeri bulduğumda meseleyi de çözeceğimi ummuştum. Ama şimdi oradaydım ve hala işin başındaydım. Ailenin bu kadar önemli koruduğu şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Gerçi Brunton'un kaderi hakkında bir ışık tutmuştum. Ama şimdi bunun nasıl olduğunu ve kayıp kadının bu işteki rolünü bulmak zorundaydım. Köşedeki fıçılardan birinin üstüne oturup bütün meseleyi dikkatlice düşündüm. Yöntemlerimi bilirsin Watson. Kendimi adamın yerine koyar, aynı şartlarda ben ne yapardım onu hayal etmeye çalışırım. Burada Brunton'un zekası önemliydi. Değerli bir şeylerin saklanmakta olduğunu biliyordu. Yerini de bulmuştu ama kapağın tek başına kaldırılamayacak kadar ağır olduğunu görmüştü. Peki ne yapabilirdi? Güvendiği birisi bile olsa yakalanma riski yüksek olduğu için evin dışından birinden yardım alamazdı. Bu durumda içeriden yardım almak daha iyiydi. Ama kimden? Şu kız ona aşıktı. Bir erkek ne kadar kötü davranmış olursa olsun bir kadının aşkını kaybettiğini hiçbir zaman kabullenemez. Bu durumda Howells'la barışıp onu da suç ortağı yapabilirdi. Gecekilere gelirler, birlikte kapağı açabilirlerdi. Buraya kadar bütün olanları sanki kendi gözlerimle görmüşüm gibi takip edebiliyordum. Ama iki kişi için, hele biri de kadınsa, o taşı kaldırmak zor olmuş olmalı. İri yarı bir Sussex polisiyle ben bile epey zorlandık. Başka ne kullanabilirlerdi? Muhtemelen aynı durumda kalsam benim kullanacağım şey. Kalkıp yerdeki odunları inceledim ve aradığım şeyi hemen buldum. Yaklaşık bir metre uzunluğunda bir parçanın ucunda derin çentikler vardı. Bazılarının ise yanları aşılmıştı. Demek ki taşı biraz çektikten sonra boşluğa bir odun parçası sokarak onunla bastırıp taşı iyice kaldırmışlardı. Sonra da daha uzun başka bir odun parçası araya koyup taşı kalkık halde tutmuşlardı. Taşın bütün ağırlığı bastırınca bu çentikler olmuş olmalıydı. Buraya kadar her şey yolundaydı. Peki ama nasıl devam edecektim? O delikten sadece bir kişi geçebilirdi. Ve o da Brunton'du. Kız yukarıda beklemiş olmalıydı. Brunton kapağı açmış ve içindekileri yukarı uzatmış olmalıydı. Çünkü gittiğimizde kutunun içi boştu. Peki ama sonra ne olmuştu? Onu belki de düşündüğümüzden daha kötü bir şekilde aldatan adamı gördüğünde o heyecanlı İskoç kızının içinde nasıl bir intikam ateşi büyümüştü acaba? Peki ama odun parçası kazara kaymış ve Brant'ın orada hapis kalmış olabilir miydi? Yoksa o kapağı kapatan kızın kendisi miydi? Bu durumda kızı görebiliyordum. Ganimetini kapmış, arkasından gelen boğuk çığlıklara ve kapağı vuran ellere aldırmadan çılgınlar gibi yukarı koştuğunu hayal edebiliyordum. Ertesi sabahki solgun yüzün, bozuk sinirlerin ve histerik kahkahaların sırrı buydu. Peki ama kutuda ne vardı? Ve kız onları ne yapmıştı? Müşterimin gölün dibinden çıkardığı madenler ve çakıllar olmalıydı. Hizmetçi kız ilk fırsatta işlediği suçun izlerini yok etmek için oraya atmış olmalıydı. 20 dakika boyunca kıpırdanmadan oturup meseleyi düşündüm. Musgrave üzgün bir şekilde elindeki feneri deliye uzatmış bakıyordu. Bunlar birinci çarsın sikkeleri dedi kutuda kalan birkaç parçayı göstererek. Görüyorsun ya töreni tam zamanında yapmışız. Birinci çarsan kalan başka şeyler de bulabiliriz dedim heyecanla. Gölün dibinden çıkardığınız torbanın içindekileri de göreyim. Çalışma odasına çıktığımızda torbaların içindekileri ortaya çıkardı. İlk bakışta neden fazla önemsenmediğini anladım. Metal parçalar iyice kararmış, taşlarsa bütün parlaklığını kaybetmişti. Ama birini alıp koluma silince altın gibi parlamaya başladı. Metal işçiliği iki halka şeklinde yapılmıştı. Ama zamanla eğilip bükülerek orijinal şeklini kaybetmişti. Unutma ki, dedim, İngiltere'de kraliyet yanlıları, kralın ölümünden sonra da hakimiyetlerini bir süre devam ettirdiler. Kaçarken de daha rahat bir zamanda geri dönüp alabilmek için en değerli varlıklarını gömerek sakladılar. Atalarımdan Sir Ralph Musgrave, önde gelen bir şövalye ve 2. Charles'ın sağ koluydu, dedi arkadaşım. Öyle mi? dedim. Bu da ihtiyacımız olan son halkaydı. Böyle bir servete kavuştuğun için seni tebrik ederim. Her ne kadar trajik bir yolda olduysa da manevi değere olan bir hazine bu. Neymiş peki? diye sordu Musgrave şaşkınlık içinde. Eski İngiltere krallarının tacı. Taç mı? Kesinlikle. Ayini hatırlasana. Ne diyordu? Kimin o? Gidenin. Bu Charles'ın idamından sonrasına karşılık geliyor. Sonra kimin olacak? Sıradakinin. Bu da ikinci Charles. Şüphesiz bu yıpranmış, şekilsiz taç bir zamanlar Stuart'ların başlarını süslüyordu. Peki gölde ne işi vardı? Bu cevaplanmasız zaman alacak bir soru dedim ve sonra da daha önceden tasarladığım uzun olaylar zincirini anlattım ona. Hikayem bittiğinde alacakaranlık çökmüş, ay gökyüzünde parlamaya başlamıştı. Peki Charles geri döndüğünde tacını neden almadı? diye sordu Musgrave parçaları torbaya koyduktan sonra. İşte bu belki de asla çözemeyeceğimiz noktalardan biri. Muhtemelen bu sırrı bilen tek Musgrave de öldü ama kendinden sonra gelecekleri açıklayabilmek için bu kağıdı bıraktı. O günden bugüne babadan oğula geçti ve sonunda biri sırrı çözdü ama bunun için hayatından oldu. İşte Musgrave töreninin hikayesi böyle Watson. Bunun için yasal sorunlar yaşasalar ve önemli miktarda bir para vermek zorunda kalsalar da sonunda tacı Hearthstone'da tutmayı başardılar. Herhalde bir gün oralardan geçerken adımı verirsen sana da gösterirler. Kadından bir daha haber alınamadı. Muhtemelen İngiltere'nin dışına çıkmış ve kendisiyle birlikte işlediği cinayetin hatırasını da denizin ötesine götürmüştür.